Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alhamdülillahirrahmanirrahim. Ve selatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sûretü Câziye. Câziye Sûresi. Mekkiyetin illa kul illesine amenu el-âye. Bu ayet hariç Mekke'den azal olmuştur. Ve yesitin el-segû ve selasyonu <gülüyor> ayet 36 veya 37 ayet kelimeler ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hâmiy. <gülüyor> Daha önceki şeylerde de ifade ettik. Ruf-u dediğimiz kesik harfler Allah-u bir i murâd-i neyin murad edildiğini elbette ki en iyi bilen Allah'tır. Fakat genel olarak da bu huruf u mukatta Allah ile Resulü arasındaki ilahi bir şifredir. Hatta bunu daha öncekinde şöyle ifade etmiştik. Mesela elif, la, mim. Elif, la, mim. Elif var, lam var, mim var. Şimdi elif ile mim'i biraz anlayabiliriz. Bir benzerlik var yani benim ilk etapta hemen anlaşılabilir Hatta şöyle bir şey söylemiştim aşık olduğum bir mime inciler dizilmiş cime cim öyle bir cim ki eliften taf getirir mime neydi aşık olduğum bir mime buradaki mim Muhammed'in kısaltılmışı aşık olduğum Muhammed'e inciler dizilmiş cime inciden kasıt ait inciler dizilmiş cime cim cebrail Cim öyle bir Cim ki, yani Cebrail öyle bir Cebrail ki, Elif'ten Gaf getirir Mime. Elif Allah, Elif'ten Gaf getirir. Gaf neydi? Kur'an-ı Kerim. Kime getirir? Mime getirir, Muhammed'e getirir. Yani buradaki mesela Inci, ondan sonra Cim, Elif, Mim, aynen bu neye benziyor? Benzetme de hata olmasın. Mesela Mb diyor, Milliyetin Bakanlığı. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaltılmışı gibi. Aynen onun gibi de Allah ile Resulü arasında özel bir şifreleme manasını ifade edip o konuda birinci derecede devamlı alimler ne kadar yorum yapmış ol olurlarsa olsunlar ama ilk cümleleri bundan neyin murat edildiğini elbette ki Allah bilir. Mesela ne gibi? Yasin derken mesela çok şey söylenmiş ama Yasin'in ey insan manası gibi Kısa manası olduğunu ifade etmiştir. Bir diğer gaybi geleceğe yönelik habere ifade edelim. Mesela efendimiz bir gün Eliflamim okuyunca Eliflamim deyince Yahudinin birisi diyor ki ya Muhammed diyor. Senin ümmetinin ömrü kısa diyor. Niye diyor? Çünkü Eliflamim şöyle ifade edelim. Elif ece çift hesabı diye Arapça harflerin gramer olaraktan sayısal bir değeri var. El, biz evvelden Kur'an kelimi kursa gittiğimizde gitmişlerden Kur'an'ı öğrenirken önce Kur'an'ın başındaki o şeyden sonra eritbadan sonra ebced, hevvez, höddü, kelemen, sâfez, sâhez, tâzıgîler fetebârek allâh ahzân-u hâlikum diye ezberlerdi. ebced, hevvez ebced'de ne var? elif var, b var, c var, dal var. elif bir, iki, üç, dört, hevvez, h var, v var, z var. He, ne yapıyor O şekilde her bir harfin bir rakamsal rakamsallığı. Hödü. Ne yapıyor? Sekiz, dokuz, on. Ha ondan sonra K L M K, yirmi. L, otuz. Bu sefer ondan sonra onar onar gidiyor. Yüzden sonra da yüzer yüzer gidiyor. Şimdi Elif Lamim'in rakamsal değerine baktığınız zaman yetmiş bir ediyor. Bunun üzerine Efendimiz Elif Lamim deyince Yahudi diyor ki yani ey Muhammed senin öm ümmetinin ömrü 71 yıl sürecek diyor. Ondan sonra ümmetin olmayacak. Deyince Efendimiz diyor ki daha var, daha var diyor. Yani 14 tane daha var. Böylece o Yahudi susuyor. Cevap vermiyor. Yani demek ki bunda bir, öyle bir şifre var ki o Yahudi bile bunu anlıyor. Evet. Bunu en çok kullananlar mesela Hazreti Ali bunu çok kullanmış. Mesela Hazreti Ali'nin torunlarından olan Bediüzzaman Hazretleri bunu çok kullanmış. Onun için her bir harfin bir rakamsal değeri olduğu için de bir... Buradaki hamim olsun, elif, lammim, ayin, zingaf gibi ifadeler bu manada Allah ile Resulü'nün bileceği, kendisi arasında geçen bir şifreleme sistemi olmuş oluyor. tenzil kitab el-Kur'an. Bu indirilen Kur'an. Bu indirilmiş olan, Muhammed'e indirilmiş olan Kur'an. Bu ifade nedir tenzil kitab ifadesi? Müptedadır, müptedadır, başlangıç cümlesidir. He, bu da müptela varsa ne olması lazım? Bir de haber olması lazım. Nedir? Min Allah. Allah tarafından indirilmiştir, Allah'tan gelmiştir. Bu da onun haberi, haberi olmuş oluyor. Peki nasıl o Allah ki el aziz fi mülki kendi mülk ve tasarrufunda yetkisinde izzet sahibidir, azizdir? Aynı zamanda el hakim ve fesun'i yapmış olduğu işlerinde de Allah nedir? Aziz, hakimdir, hikmet sahibidir. Hikmeti daha iyi anlayabilmek için tersini bilmek lazım. Yani hiçbir şeyde abesiyyet, çirkinlik, uyumsuzluk, düzensizlik yoktur. Her şeyi dengeli ve düzenli olarak yaratandır o Allah. اِنَّ فِي السَّمَامَاتِ وَالْعَرْضِ Yerlerin ve göklerin yaratılmasında muhakkak ki اَيَّانَ فِي Her ikisinin de göklerin ve yerlerin yaratılmasında اِنَّنْ ismi ve haberi la <gülüyor> لَاَيَاتٍ Mutlaka birçok ayet alamet Allah'ın varlığına işaret eden deliller vardır. O deliller ne yapar? Dalleten ala kudret-i ilahi kudretine delalet ediyor, işaret ediyor ve bahaneyet-i Hem de Allah'ın vahdaniyetine delalet eden ayetler vardır. Bütün bunlar kim içindir? Müminine, müminler içindir. Demek ki yerde ve gökte müminler için Allah'ın varlığına, fıdretine ve birliğine ve tekliğine işaret eden birçok ayet ve alametler vardır. ve خَلْقِكُمْ Sizin yaratılmanızda اَيَّانِ فِيْ خَلْقِكُمْ لِمِّرْقُمْ مِنْ Sizden her birinizin nutfeden bir siperden, meniden bir damla sudan yaratılan sizlerden her birinizin önce ne oluyor? Nutfe oluyor. Sonra maaleketen. Sonra kan oluyor. Bir damlasından sonra. sonra mudgaten. Sonra et parçası oluyor. Efendimizin de ifade ettiği gibi insan ana rahminde üç aşamada yaratılıyor. Üç aşamada. Nutfe, alaka, müdüga. Her aşamanın süresi 40 gündür. Üç 40 tamamlandıktan sonra Efendimizin ifadesiyle o insana melek gönderiliyor ve o insanın ruh üflenmiş oluyor. Bunu Rahmetli onkolog olan Harit Nurbağ güzel bir branşı da olduğu için güzel bir şekilde şöyle ifade ediyor. Diyor ki insan ana rahminde nutra olduğu dönemde ilk kırkta adeta sulu bir arazide gibidir diyor. İkinci kırkta ise diyor adeta sık ağaçlıklarla çevrili bir ormana girmiştir diyor. Birinci aşamayı tamamlayınca ikinci aşama. İkinci aşamayı tamamlayınca üçüncü aşamada ise o insanın bulunduğu durum diyor adeta adeta zifir karanlık bir tünele tünele girmiş gibi oluyor. Böylece o üç aşamayı tamamladıktan sonra insan vücuda geliyor, ona ruh üfleniyor ve artık o insanlığa aday bir varlık olmuş oluyor. İşte sizin bu şekildeki yaratılmasında sonra her üç devreyi yaptı sonra ne oldu? He, ila şuraya kadar. Enne sahi insanet, insan oluncaya kadar sizin yaratılmanızda ana rahmindeki bu üç aşamada daha ve halkı mâ Allah'ın yeryüzünde saçmış olduğu, yani yufra kufir ardi, yeryüzünde teflik edip ayırdığı, yeryüzüne saçıp dağıtmış olduğu şeylerde ne, ne o da mesela? Bundaki min min ye. dambetin, yerde sürünen, debelenen, yürüyen hayvanlar, diye ki o maiyetin bu halin ardı minnen naz ve gayriyim. Yani insanların içerisinde bulunup da yürüyen, gezen, var olan, bütün o canlı yani ve genel olarak canlılığı da ifade etmiş oluyor. Herhangi bir şeyden daftınıza gelsin. Dambetur ardi. İlla dambetur ardi ye kurbinse ede. Süleyman Aleyhisselam bu bastonu içli O kurtçukları da canlıları da ifade ediyor. He, işte bu. Yani demek ki sizin yaratılmanızda yer yüzünde Allah'ın dağıtıp da ayırıp da seçip de dağıtmış olduğu canlılarda ne vardır? Ayatu. Yine aynen yukarıdaki gibi ayetler vardır. Kime? لِقَوْمِنْ يُوْحِنُونَ بِالْبَحْدِ Öldükten sonra tekrar dirilmeye, yakini bir iman ile kesin olarak da inanan, yakinen inanan, اِلْمَ الْيَقِينَ اَعْلَ الْيَقِينَ حَقَ الْيَقِينَ derecesinde inanan bir kavim için elbette ki bazı ayetler vardır. Daha burada aslında Cenab-ı hep Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hep kendi kudret ve azametinin büyüklüğünü nazara veriyor. Yine mevfi iki ihtilaf dinlemelik gece ve gündüzün ihtilafında teşmeşe gelmesinde ard arda gelmesinde levazihu ma ve birisinin gidip yani gündüzün gidip gecenin gelmesi gecenin gidip gündüzün gelmesinde gidiş gelişlerinde daha vama bu şey ki enzalallahu minaz samaihi irsali min matarin yağmur olarak da su olarak da Allah'ın siz gökten indirmiş olduğu şey bu matar neydi Yağmur bir ve sebebi rızkı. O yağmurun inmesi rızkın sebebi. Çünkü yağmur inmezse yeryüzünde nebat olmaz, hayvan yiyip büyümez ve ondan da insan faydalanmış olmaz. Onun için gökten suyun inmesi sebebiyle sizin rızkınız, rızkınızı vermesi, Allah'ın rızkınızı vermesinde e, yine Yağmur inince ne yapıyor? Ayetli yine oldu? Ve cealina minel şeyin hay. Her şeyi sudan diri kılan Allah böylece ölümünden sonra yeri diriltmiş olmasında daha hep Allah kendi kudretini yaptığı olaylarla izah ediyoruz. Ve ve ve Rüzgarın sürekli bir şekilde kamçı gibi sevk edilmesinde adeta atın kamçıya vurularaktan koşturulması, yönlendirilmesi, sevk edilmesi gibi adeta Allah'ın Bulut yağmurlarını, yağmur, bulut yağmur yüklü bulutları sevk etmek üzere, yönlendirmek üzere ne yapması? Rüzgarı sevk etmesi kamçı gibi. Böylece rüzgar esince ne oluyor? Birkaç şey oluyor. Hem Allah'ın Kudüs ismi tecelli ediyor, yeryüzü temizleniyor. Hem tozlaşmalara sebep oluyor. Hem de gemilerin gitmesine sebep oluyor. Ve aynı zamanda o her birisi 300 bin ton ağırlığındaki bu su yüklü bulunduların ihtiyaç olan yerlere sevk edilmesinde böylece o rüzgar kamçı gibi kullanılmış oluyor. Gidiş gelişinde bazen doğuya, bazen batıya, bazen güneye, bazen kuzeye, bazen soğuk, bazen sıcak olaraktan gelmiş olması güney ve kuzey cephelerinden esmiş olmasında da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın kudretini ifade edecek aşağıda. Ha, bütün bunlar nedir? Ayatun bi kavmi Ahleden bir kavim için bunlarda ne vardır? Ayetler vardır. Edeli <gülüyor> Yani Allah'ın varlığına delalet eden ve ak akabinde de müminlerin iman etmesine vesile olan bunlarda ne vardır? Ayetler vardır. Rabbimiz'in birliğine delil olan alametler vardır. Kilye <gülüyor> işte şu var ya şu işte şu el <gülüyor> zikredilmiş olan bu ayetler Nedir ayetullah? Allah'ın birer ayetleri, varlığının alametleri ve delilleridir. Yani ki onun varlığına, birliğine, tekliğine delalet eden ayetlerdir. Ki biz ne yapıyoruz? Netmuha. Biz onu okuyoruz, tilavet ediyoruz. Yani netsuha onu kıssalandırıyoruz, anlatıyoruz, dile getiriyoruz, söylüyoruz. Ale Dil hafye ey habibim, onu biz sana hak ile dile getiriyoruz, hak olaraktan söylüyoruz. Bu ifade müteallik bir netlu'ya netlu bağlıdır. He, biz o sana okumuş olduğumuz, sana okumuş olduğumuz mu'ahak olarak okumuş olduğumuz şeyler Allah'ın birer ayetidir, varlığı birer alametidir. He. Böylece o sana okumuş olduğumuz o Allah'ın ayetlerinden sonra hangi bir söz vardır? Yani Allah konuşursa başkasına ne düşer? Susmak düşer. Yani Allah'ın ağır sözünden başka bir söz var mı? Allah'ın konuşmasından başka bir konuşma düşünülebilir mi? Hadisi ve Kur'an. Yani Kur'an konuşurken başkalarına dinleme, susmak düşer. Onun üstünde bir söz elbette ki yoktur. He. Demek ki ve ayat-i... İçeciği, demek ki bütün bunlar aynı zamanda Allah'ın hem kelamı olur, hem varlığının ayetleri ve alametleri, delilleri olur. يُؤْمِنُونَ اَيَّانِ لَا يُؤْمِنُونَ Eyyân hadisi ve Kur'an ayatı içeciği, يُؤْمِنُونَ اَيَّانِ لَا يُؤْمِنُونَ Demek ki Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet eden bu ayetler, bu alametler, onun varlığını gösteren bu deliller, onun varlığını birer ifadesi, alameti olmuş oluyor. Evet, demek ki onlar, buradaki topla toplu olarak ifade edecek olursak altıncı ayeti, işte bunlar Allah'ın ayetleridir, ayatullah. Sana onları ile okuyoruz. Nasıl okuyoruz? Hak ile okuyoruz biz sana onları, o Allah'ın ayetlerini hak ile sana okuyoruz. Artık Allah'a bu ayetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar? Yani fedeyi hadisin hangi söz vardır? Hangi sözü kabul edebilirler? Bağdallah, Allah'tan sonra. Yani Allah'ın ayetlerinden, sözünden sonra ki o da Kur'an'dır. Ki hangi ayet, söz vardır ki... He. Burada fevi ifadesini tevkiden yuhminun'e ona iman etsinler. Yani kısacası buradaki kasıt la minule, iman etmezler. İman edecekleri Allah'ın sözünün dışında bir söz, bir kelam elbette ki yoktur manasını bir bütünlük içerisinde ifade etmiş oluyor. Yani burada şu manayı da açabiliriz. Yani inanılacak bir söz varsa Allah'ın sözüdür. Onun dışındaki söze elbette ki inanılamaz. İlla inanman gerekiyorsa işte Allah'ın senin kelamı ona inanman gerekir gibi en üstün sözün gerçek sözün, kendisinin üzerinde bir sözün olmadığı sözün Allah'ın ayetleri olduğunu, Kur'an olduğunu ifade etmiş oluyor ayeti kelime kerime. Bu Kur'an'da birkaç yerde mesela feveylül lillezina diye ifade feveylül, veylül ifadesi bu kelime ül azabi. Yani bir azap kelimesi, bir beddua kelimesi, kimisi cehennemde veil deresi şeklinde de ifade etmiştir. Kime veil olsun? Her yalancı olan insana, yalancı kişilere yazıklar olsun. Aynı zamanda yalancı bir de etimin. Etim isim, etim, isim, günah, çizim. Bunlar hemen hemen birbirine yakın kelimeler. Kesi yolru ismi çok günah işleyen ve, ve ya, yalan söyleyen kimseye veil olsun. Mesela efendimizin o konudaki mesela ifadesi var. Mümin şunu yapar mı yapar? Şunu yapar mı yapar? Şunu yapar mı yapar? Günahları sıraladıktan sonra ama yalan söyler mi söyler? Bitti. <gülüyor> Çünkü kizm, yalan imana zıt bir şeydir. İmana aykırı bir şeydir. Bugün Müslümanların en büyük yarası Yalanın içlerinde yaygın olmuş olmasından dolayıdır. يَسْمَوْا عَيَاتِ اِلْا الْقُرْآنِ Allah'ın ayetlerini işitir. تُبْلَا عَلَيْهِ Kendisine okunan, kendisine okunmuş olan, tilavet edilmiş olan Allah'ın ayetlerini dinler. ثُمَّ sonra يُسِرْا مُسْتَكْبِرًا Ne yapar? Küfründe ısrar eder. سَرْا يُسَرْا يُسَرْا Sır manası ısrar. ثُمَّ يُسِرُّ ala كُفْرِهِ Sonra küfür üzere de ne yapmış olur? ısrar etmiş olur. Ne olarak? Bu aynı zamanda bir hal cümlesi. Müstekbilen, yani bilen hanil imani. iman etmeme konusunda kibirlenerekten, kibre düşerekten, kibre düşerekten küfründen ısrar eder. Kim? Allah'ın ayetlerini işittiği halde işiten kimse. Sanki, لَمْ كَرْنَمْ يَسْمَهَا Allah'ın ayetlerini işittiği halde sanki işitmemiş gibi. İşte bu kişi var ya, ha, buradaki faile ile bir derece cevabı فَبَشِّرُوا بِعَزَابٍ اَلِيمٍ يُعَنِّمٍ ey حَبِبِمْ O'na elen verici bir azabı, ona müjdele. Buradaki müjdeleden kasıt bir alay manası da olabilir. Yoksa azabın neyini müjdeleyeceksin? Yani bu manada yaptıkları işin çiftliğinin gülünç olduğunu ifade etmiş oluyor. Onlara elem verici bir azabı müjdele. Oysa alimemin ayetini, el Kur'an. Ayetlerimizi bildiği halde, ayetlerimizi bildiği halde yani ayetlerimizden kasıt Kur'anı şey yani ayetlerimizden herhangi bir şey öğrenip, herhangi bir şey duyup öğrendiği halde, bildiği halde onu ne yapan? İttah hazamuzu onu alay konusu yapan, <gülüyor> yani o Kur'an ayetleriyle alay eden ki bunu son zamanda da görüyoruz, Efendimizin zamanında <gülüyor> müsevimeyi kezabın o hareketinde de bunu görüyoruz. Yani Kur'an'ın ayetlerini duyduğu halde onunla alay eden kimse. İşte bu onlar el efakül ne gibiydi? Efakül o efakül o yalan söyleyenler, kezablar. لَهُمْ أَزَابٌ مُّهِمْ Onlar için acı verici وَيْهَانَةٍ اَهَانَ يُهِينُ مُّهِينٌ Acı verici, elem verici, sıkıntı verici ihanet edici bir azap vardır. Hafif düşürücü, aşağı düşürücü değersiz tırıcı bir azap onlar için vardır. مِنْ مَرَائِيمُ اَيَّا الْاَمَامَهُمْ Onların yerlerinde, önlerinde لِيَنَّمْ <gülüyor> فِي dünya, Dünya Fazla bu kelimeti elvera gelir mana kelimesi tak tak ahyael emam. Bazen vera geri manası olmakla beraber bazen emam manasına da kullanılır. Yani öl. Kema tuttak ale halfi nitekim arka içinde ıtlak olumlu gibi vera sahih. Aynı kökten gelmiş oluyor şey olarak da geri ifade etme anlamında. Min meraihim cehennem. Bela yul anhu ma kesebu. Böylece onlar için onun gerisinde, yani dünyada o kadar azap çekmişler, o kadar sıkıntı çekmişler, onun ötesinde de onlar için ne vardır? Onlar için bir cehennem, onlar için bir cehennem azabı vardır. Yani dünyada çektikleriyle beraber küfürlerinden dolayı onlar için gerisinde bir cehennem de vardır. Öyle bir cehennem ki وَلَا يُمَنِي أَنْهُمْ مَا كَسَبُوا مِنَ الْمَالِ Mal olsun evlat olsun fiil olsun, yaptıkları iş olsun, makam olsun, onlar bütün kazandıkları onlara hiçbir fayda vermez. Hatta diyor ya, yani dünyayı fidye olarak verse, çocuk çocuğunu fidye olarak verse, malını fidye olarak verse, onları yine o cehennemden kurtaramaz. Heh, şey en yani hiçbir surette ve rahmettehezü min durillah ve Allah'ın dışında eyyalli ve el esnam ki daha önceki ayetlerde de geçmişti putlara niye tapıyorsunuz denildiğinde onlar bu putlar bize ahirette şefaatçi olacak demişlerdi. Yardımımıza gelebilecek ya, Bunlar bizi Allah'a ulaştırıyor. Ahirette bunlar bize yardımcı olacak, şefaat edecekler ki başka ayetlerde de Cenabı Hak ahirette onlar o putların kendisine şefaat etmesini beklerken o putlar hayır ya Rabbi diye onların o şefaatlerini onlara gerisin geriye reddedecekler. Böylece tapmış oldukları o putlarda Allah'ın dışında kendilerine hiçbir surette evliya dost olaraktan hiçbir surette bir fayda vermez. -i -i Onlar için büyük bir azap söz konusu olmuş olmaktadır. Ha da Kur'an işte bu Kur'an var ya bütün bu sıraladıktan sonra nedir huden dalale dalaletten sapıklıktan hidayete götüren bir hidayet kaynağıdır hidayettir ki Kur'an'ın bir adı da hidayet hü hidayet manasını ifade etmiş oluyor 20 sürü anlamından birisi. He vellezine ama o küfredenlere gelince bir <gülüyor> ayet Rabbiyem Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, لَهُمْ عَذَابٌ min رِجْزِنْ Onlar için, elimi, muciye, acı verici, sıkıntı verici, onlar için bir azap, kötü bir azap, belalı bir azap vardır onlar için. Demek ki o kafirler, o kafirler yani Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olanlar, böylece o inkarların neticesi olarak da kendilerinde ahirette elem verici bir azap vardır. Rizle'nin ifadesi aynı zamanda bir sıkıntı, ceza, bela, karşılık manasına da ceza manasına da gelmiş oluyor. Böylece bir elem verici bir ceza, Rabbinin ayetlerini inkar edenler için bir azap söz konusu olmuş, olmaktadır. Allahümrezi Allah ama öyle bir Allah ki manasında sıla cümlesi size ne yaptı? Denizi musahhar kıldı. Emriniz altına bindi. Onun için mesela burada şunu da söyleyeyim. Sünnet olan bir bineye, araba olsun, at olsun, deve olsun, uçak olsun, gemi olsun. Binildiği zaman sünnet olan şey, şu ayeti okumaktır. Subhanelezi isahharallâ hâdâ ve mahkûbunâ lehûkrenin. Ben buna, hani devenin atlı olsaydı, atın atlı olsaydı, biz mi ona binerdik, o mu bize binerdi? O düzeninlerdi. O, o daha güçlü olduğu için o düzeninlerdi. Evet. Ama Allah ne yapıyor? Bir, ikincisi, to bir ton ağırlığındaki, afedersiniz öküzü, bakıyorsun beş yaşındaki çocuk ipinden tutmuş çekiyor. Evet. Şimdi eğer onun aklı olsaydı, Allah onu bizim ellerimize vermeseydi, biz onun boynuna ip bağlayıp çekme değil, o bizim boynumuza ip bağlayıp, o bizi çekerdi. Demek ki Allah bizim emrimize musaffar kıldığı içindir ki, o en güçlü olan şey, en zayıf olan bizim emrimiz altında oluyor, hizmetimize verilmiş oluyor. İşte Cenab-ı denizi, çünkü bakıyorsun da bir taş atıyorsun taşı hemen suya batıyor. Ama bununla beraber koca tonlarca ağırlığındaki gemi suyun yüzünde hiç batmadan çok rahatlıkla gidiyor. Ha, denizin sizin emrinize musakhar kıldı. Niçin? Biteciğer furgu es-sufunu, gemilerinizi götürmeniz için, cereyan edip akıp götürmeniz için denizde. Fihi bir emrihi, Allah'ın emriyle bi idnihi. Allah'ın emriyle denizlerde gemilerinizi akıp götürmeniz için, sürmeniz için denizi size musakhar kıldı. Daha ne için? Rahat akıp götürmek içinle beraber daha ne için? وَلِتَبْتَوُ Arayasınız diye, aramanız için. Tatlılu bir ticareti, hangi yönüyle? Ticaretle, denizcilik ticaretini geliştirmeniz için, denizcilik ticaretini yapmanız, talep etmeniz için Allah denizleri size musaffak kıldı, emriniz altına verdi. Bütün bunlar ne içindir, nedendir, kimdendir? Minfadlıyı doğrudan doğruya Allah'ın size bir ihsanı bir fazladır. Madem böyle bir ve ihsan onun tarafından bize gelmiştir, o halde umurum ki siz de şükredersiniz, şükredencilerden olursunuz. Daha ne yaptı Allah? وَسَحَّرَ لَكُمْ Sizin elinize verdi, musakhar kıldı. Neyi? مَا فِي السَّمَاوَاتِ Gökte olanları, ne mesela? مِنْ ve وَقَمَرِينْ Güneş, ay, yıldızlar, ve سُوْ بَغَيْرِينَ Ve onun dışındakileri. Mesela insanlık daha yeni yeni anlıyor. Yani enerji yönünde kavga etmeye gerek yok ki. En büyük enerji kaynağı işte güneştir. En büyük enerji kaynağı ay ve yıldızlardır, gökten gelen sulardır, barajlardır. O halde demek ki Cenab-ı onları da sizin hizmetinize verdi. Gökte bunlar. Peki yerde domafil artık. Ve yerde olanları da Allah sizin emriniz altına verdi. Ne gibi? Mingda'n bedin, canlılar. Ve şecerin ağaç ve bitki ve enharin nehirden ve ilimâ. Ve onun dışındakileri de Allah sizin elinize vermiş oldu. E yani zâlike li menâfiye Bunları faydanız için yarattı. Veya hulüka zâlike li menâfiye Bunlar sizin menfaatlarınız için yaratıldı, var edildi. Yani cemiyen toplu olarak bu te'kidun, he, Hem yeri zikrediyor hem göğü zikrediyor. Ondan sonra ikisini toplayarak, yani cem ederekten tekit manasında cemihan mirhu. Bütün onların hepsini sizin emrinize musakhar kıldı. Bu da aynı zamanda halud, haldir. Yani hepsini verdiği haldesin emrinize. sakkar kâinete mirhu. Onun tarafından size musakhar kılındığı halde, emrinize verildiği halde yerde ve gökte ne varsa demek ki Allah onu sizin emrinize verdi. İşte İnneti zalike bütün bu yerde ve gökte insanların hizmetine faydasına verilen şeyler nedir? Le ayati liqawmin yetefekkerun fiha. Bu konuda düşünen bir millet için, toplum için, kabile için, insanlar için ne vardır? Ayetler vardır. Ta ki düşünüp de feyununu akabinde iman edecekler için burada düşünen kavim için, tefekkür eden kavim için Rabbinin varlığına işaret eden ayetler ve alametler vardır. Kul de ey hadid kime lillezine amelo Allah'a iman edenlere Allah'a iman edenler ne de yanfuru bağışlar lillezine la yancuna yehavuna Allah'ın günlerini ummayan, yani Allah'ın günlerinden korkan burada eyyam anlamına şimdi zaman muhtelifdir gerçi altta da onu ifade edeceğiz Zaman muhteliftir, yani zaman tek bir çeşit değil. Sürekli mesela dünya zamanı, hasta insanla, sağlıklı insanın zamanı farklı farklı olduğu içindir ki burada da iman edenlere ey Habibim sen şunu söyle ki onlar toplu olarak ifade edin, sonra detayına girerim Allah'ın cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. He, demek ki ne yapsın? Ey habib iman edenlere de yağfir bağışlasınlar. Kimi? Lillezine. O kimse ki La yarcuna eyyamallah. Allah'ın Vekai'ahu Vekai'ek Vakı'a Meydana gelen Bela, musibet, sıkıntı Allah'ın günlerinde ey, he, Başlarına gelecek şeyden korkmayan kimseleri şimdilik bağışlasın. Şimdilik üstlerine gitmesin yani. eğer i'ifirullikü fârif Ma vakâ minum minel edâlekum Onlardan size, onlardan size gelmiş olan eza, meydana gelmiş olan ezalardan dolayı onları şimdilik üzerlerine gitmeyin, onları şimdilik affedin. he Yani burada şu da var, Mekke'de inmiş diye yukarıda ifade edildiği gibi, Mekke'de müşriklerin Müslümanlara en çok esiyet ettikleri yer. Ki Efendimiz'i öldürmeye kadar gitmiş oldukları bir an. İşte o durumda onlara bazen müsamaha tarzında davranış bakımından bir yandan mesela onların eziyetine katlanma, onların vereceği sıkıntılara katlanma kişi açısından. İkincisi açısından da mesela başka ayetlerde de geçiyor. Sabret ya Muhammed diyor. Evet. Çünkü onlar diyor daha önceki peygamberlere de yapmışlardı. Aynısını yapmışlardı. Sen şimdilik onlara sabret. Burada da Efendimiz'e bunu ifade ederken onları bağışlasınlar. Çünkü Allah her kavmi yapacak? Kendi yaptığıyla zaten onlar ahiret onun cezasını görecek. Lirziye Allah'ı. Allah ne yapacak? Zaten cezalandıracak. Belasını verecek. Kime? Kavme. Bir kavme. Yani o küffar olan kavme. Neden dolayı? Bir makanı eksibune minem. bir küffari ezafım. Kafirlerin kendilerine yapmış olduğu, vermiş olduğu ezadan, eziyetten dolayı Eziyetten dolayı onların yapmış oldukları durumu o sizin onları affetmiş olmanızdan dolayı Allah zaten onlara eziyetlerinin karşılığını, cezasını vermiş olacak. Evet yani vekai bildiğimiz gibi vakaa, olay, bela, başa gelen şeyler manasına da gelmiş oluyor. Men amine sarihen kim iyi bir amelde bulunursa bu nedir? Ahven nefsi, kendi lehinedir. Kendi nefsi için kendi faydasındadır. Feli nefsi, he, amile, kendi için yapmıştır. Değil mi? iyilik yapan kendisine yapmıştır. Babasının kayna değil, kendisi kazanacak yani. Kendisi kazanacak, nedir Ama ve mene esâe, kimde bir kötülük yaparsa fe aleyhâ e". o karşılık, o yaptığı kötülüğün karşılığı kendi aleyhinedir. Kendi aleyhine, cariidir geçerlidir. Fümme sonra ne olur? İlâ Rabbi mutlaka ne yapacaksınız? Rabbinize turcaûne döndürüleceksiniz. Tasirûne varacaksınız. Rabbinize varınca da ne olacak? Teyücazi el-mustihvermüzi. İslahda bulunanı da, ifsatta bulunanı da, iyilik yapanı da, kötülük yapanı da Allah mutlaka ne yapacak? O şekilde cezalandırmış olacaktır. وَنَذَا اَعْتَيْنَا Buradan ayrı bir konuya geçiyor. وَنَذَا اَعْتَيْنَا Muhakkak ki biz İsrail'e İsrail oğullarına verdik. Neyi? el Yani Tevrat'ı verdik. Daha neyi verdik? Ve hükme. Hüküm, karar, hikmet. Bihi beynel naz. İnsanlar arasında hükmetmek üzere bir karar, hüküm, güç, kuvvet verdik. Daha ne verdik? Ben nübüvvete Musa ve harun. Minum. Nideki kendilerinden olan iki tane peygamber, kardeş olan Musa ve Harun'a nübüvvet verdik. Daha ne yaptık? Yani bu o kör millete yaptıklarını sonunda gösterdikleri nankörlükleri Cenab-ı ifade ediyor. وَرَزِقْلَاوْ مِنَا طَيِّبًا اَلْحَلَالًا كَرْمَنْ يَوَ السَّرْوَٓا Mesela o çölde, 40 yıl boyunca kalmış oldukları fih çölünde onlara ne yapmıştı? Allah gökten maide, kudret ervasıyla için etini indirmiş ve Allah o çölde onları rızıklandırmıştı, rızık vermişti. Temiz, güzel, hayr rızıklar vermişti. Daha ne yapmıştı? وَفَاتْلَا ne لَا الْعَالَيْنَى El anevi bu kadar kendi zamanlarındaki akıllı insanların üzerinde onları faziletli ve üstün kıymetli kılmıştı. Kendi zamanı insanlarından farklıydılar, bir üstünlükleri vardı. Çünkü bütün bunlara sahip idiler. Ama bunlar rağmen ne yaptılar? Onlardan nankörlük ettiler. Bu ateynavum, biz onlara verdik. Beginar, açık açık hükümler, beyanlar, deliller verdik. Miner emri dini konularda. Biz dini konularda birçok şeyi onları ne yaptık? Beyan ettik, izah ettik, belirttik. Ne gibi? Bilal helal ve harami. Helal ve haram. Ve bir sütü Muhammedin aleyhisselam. Efendimizin geleceğine dair. Hem Tevrat'ta var hem de İncil'de var. Farakrıt gibi mesela Farakrıt gibi İncil'de. Ahmet ve Ahyet gibi. Ahmet ve Ahyet gibi isimler Tevrat İncil'de Efendimizin geleceğine dair onları ne yaptık? Beyanda bulunduk diyor cenabı ki Efendimiz'e salat ve selamın en üstünü olmuş olsun onun da geleceğini gönderileceğini biz onlara haber verdik ha. onlar ne yaptılar? o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişi konusunda ihtilaf ettiler ki mesela Efendimiz zamanında Mekke'de Ağrı ya ve Yahudiler var Ağırlıkla Yahudiler var. O Yahudiler bir kısmı mesela Efendimiz'e iman ederken bir kısmı onun peygamberliğini kabul etmiyor. Onun içindir ki onlar kendi aralarında ne yaptılar? İhtiraf ettiler. Bu peygamberdir, peygamber değildir gibi o noktada ihtiraf içerisine düştüler. İlla minbâd-ı mâcaelun ilmûl kendilerine ilim geldiği halde, Ayet geldiği halde, bilgileri olduğu halde, Tevrat'ta Efendimiz'le ilgili işaretler olduğu halde onlar ne yaptılar? İf, if, if, if, i̇htilaf ettiler. Ne olarak? Kendi aralarında bir bağı, bir zulüm, bir haksızlık olmak suretiyle, haddi aşmak suretiyle onlar bu konuda ne yaptılar? İhtilaf etmiş oldular. Yani böyle bir çekememezlik içerisine, farklılık içerisine onlar düşmüş oldular. He. yani birbirlerine haksızlık ederek bahi ve zulümde bulunarak, haddi aşarak tecavüz ederek ki burada şunu da ifade edeyim mesela aslında onlar peygamber efendimizin geleceğinden haberdardı Medine'deki Yahudiler mesela onlar kavga ettiği zaman mesela ev ve Hazreç kabilesi vardı birbirlerine kavga ederken birbirlerini şöyle tehdit ederlerdi sen görürsün Bak o peygamberin gelmesi yakın. O peygamber gelsin biz sizi şikayet edeceğiz. Evet. Bak peygamberin gelişini bekliyorlar, geleceğini biliyorlar ve geldiği zaman birbirlerine şikayet edecekler. Ama tabii işin garip tarafı kendilerinden bekliyorlar. Çünkü daha önce de sürekli kendilerinden geldiği içindir ki en son gelecek olan peygamberin de yine kendilerinden geleceğini düşünerekten o şekilde hasetlerinden dolayı, çekememezliklerinde Zaten Cebrail'e de düşmanlıkları o, Kur'an'da da geçiyor. Cebrail'e de düşmanlar. Niye? Çünkü Peygamberliği Efendimiz'e getirdi, kendilerine veya kendilerinden ileri gelen birisine getirmedi inna rabbeke Madem onlar bütün bu eksiklikleri yaptılar Rabbinle ne yapacak yahbi bayna yomil Kıyameti. o kıyamet gününde Allah da onlar arasında karar verecek hükmedecek. Neden dolayı fi makar fiye ihtilafun o ihtilaf etmiş oldukları konular hakkında da Allah onlar arasında hüküm ve kararda bulunmuş olacaktır. Bundan sonra cehenneme ey haberim ya Muhammed Ey Habibi biz seni kıldık. Alâ şeriatın tarikatin minel emri, emr dini. Din konusunda, dini mezhelelerle bir şeriat üzerine, yani sana bir şeriat indirdik, bir şeriat üzerine. Şeriat zaten kanun demektir. Emir de yasaklar demektir. Ki en kapsamlısı Yahudilerde bulunur. Mesela onlarda yaptırım açısından o kanunlar bulunur. Biz seni de bir din üzerine, bir şeriat üzerine indirdik, gönderdik, emrettik. Fettah bir ha. Madem biz sana emir yasak gönderdik, bir kanun gönderdik. O zaman ne yapman lazım? Hemen oradaki ifade cevabı fettah bir ha. Ona tabi ol, on, uyu. <gülüyor> <He>, ama bir <gülüyor> eva fi ibadet Allah'ın dışındaki başka şeye tut olabilir, başka şeye olabilir. Başka şeye ibadet eden insanların heva ve heveslerine, arzularına, keyiflerine, isteklerine sakın sakın uyma. He. Uyanırsam ne olur? İnler. Çünkü onlar لَنْ yuunu yani يَتْفَوُ sana bir fayda vermez. Senden def etmez. Anke senden مِنَ اللّٰهِ bin azâbi şeyden Allah'tan sana gelebilecek herhangi bir azabı bu durum senden ne yapmaz? Def etmez ki fayda vermez bir yara sağlamaz. Bu inli zalimin erkafiliğine, muntakısalin ve kafirler babun evliya uladin. Onların bazısı bazılarının dostudurlar. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Oysa vallahi Allah nedir? Veliyü'l-mutakinin Takva sahibi olan müminlerin Allah dostudur. Yani başka yerde ne diyor? Başka yerde ne diyor? Onları dost edinmeyin. Latitte zühri Yahudeverne Sara evliya. Yani Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin. İlle evliaya gidarapmalariyim. <gülüyor> Velahum Yahsanun Allah'ın korkuları için hüzün ve mahzuniyet, korku ve hal kesinlikle yoktur. Ha, hadr Kur'an. Bu Kur'an'a gelince bu nedir? Basayil linnas. basiretin çoğuludur. İnsanlar için bir basirettir. İnsanların kalp gözünü açar, insanların marifetini açar, bilgisini açar, zihnini açar, kalbini açar. Maalimun öyle bilgiler ihtiva eder ki Allah'ın hükümleri ve hadleri konusunda, emir ve yasakları, sınırları konusunda insanların gözünü açar, kalbini açar, zihnini açar. Ve aynı zamanda nedir? ve hüden ve bir yukarıda geçtiği gibi hidayet kaynağı ve rahmetulli kavmin yuhinune bilbaatı. Öldükten sonra tekrar dirilen, dirilmeye yakinen mi olarak iman eden kavim için o nedir? Bir hidayet, bir rahmet ve bir basiretten ibarettir. Kalp gözünü açmaktan ibarettir. O Kur'an. <gülüyor> en yoksa bir mani el hertet inkar. Buradaki soru edatı olarak değildi hemze-i Öyle mi? Yani değil manasında kullanılmış oluyor. Ee, em hasib ellezîneşterâvû, bityasâvû o yapanlar kesbedenler zanneder mi? Yani zannetmesinler. Zannederler mi? Onlar zannetmesinler. Neyi kesmedenler? El seyyî'ah, el küfüre vel maasi, küfür ve isyanı yani günahları işleyenler zannederler mi? Yani zannetmesinler. Neyi? Neyi zannederler mi? Şunu en nec'alavum onları kılacağımızı kendisiyle aminur iman edenler gibi ve aminus salihah iyi işler, işleyen, iyi iş işleyenler gibi ne olarak yapacağımızı sevaen İki, ikisini de eş olarak da yani tamam iyilik yapan da gitsin cennete kötülük yapan da geçsin cennete ikisini eşit derecede tutacağımızı mı zannederler? yani zannetmesinler Ha Mahyaun ve Mamautu. Onları aynı şekilde diriltir. Nasıl diriltildiyse tekrar aynı şekilde diriltilir. Hiçbir karşılık vermeyeceğimizi mi zannederler? Yani elmana ve ashbu en neceru fi'l-ahireti fi hayri felbiniyine. Hayır konusunda onları ahirette müminler gibi aynı eşit derecede kılabi kılacağımızı mı zannederler? E yani ki radati minel ayshi mesalun li ayshi fid dunya. Mesela onlar dünyada da Aynı derecede eşit mi değil? Dünyada mesela onlar maaş kimisi iyi kimisi kötü, kimisi elde ediyor fakir kimisi zengin. Yani dünyadaki onların geçimleri nasıl aynı değilse aynı şekilde hayatı He, bu istna eğer biz tekrar öldükten sonra diriştirilirse le min Bu başka de geçmişti, orada da ifade etmişti. Aslında size verilen bize de verilir hayır. Hayır konusunda hayırdan size ne verilirse bize de verilir. Yani onun için bir gam yok. Biz de sizin gibi ahirette sizin ulaştığınız şeylere biz de ulaşırız diye böyle bir kurultu içerisine giriyorlar. Böylece bu el ifadesiyle onların bu düşüncelerini, uygun gördükleri bu düşüncelerinin yanlışlığını ifade ederekten Onların düşündükleri gibi olmadığını şöyle beyan ediyor. Sa'a mâ Ne kadar da kötü bir düşüncede, kararda, hükümde bulunuyorlar. Düşünceleri ne kadar kötü, ne kadar kötü bir kararda bulunuyorlar. Yani ne demek? Eyleysef emruke dâlik. Durum kendilerinin düşündükleri gibi değil. Föv onlar fil ahireti fil azâbi. Onlar ahirette nedir? Azab içerisindedir. Neyin aksine? Ala hilâ fi alşî Dünyadaki da aksine, yani dünyada yaşayışlar nasıldı? Gayet iyiydi, gayet güzeldi, gayet rahattı, iyiydi. Ama ahirette aynı durum ile karşılaşmış olmayacaklar. Müminlerin ahireti, müminler de ahirette fitnabı, sabah konusunda bir ameliyett, esvâlihârü dünyâ. Dünyada ne yapmışlar bilminlerde? Yapmış oldukları salih amellerindeki sevabın karşılığını orada hayır olarak görürler. Ne yapmışlar mesela? biraz esselat namaz kılma zekat oruç, zekat ve siyam oruç ve gayb zarik. Bunun dışında yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını bilminlerde ahirette hayır olarak görmüş olur. Ve ma, oradaki ma ifadesi. Sa'e ma'a, beraber masları yetin, masları ifade etmiş olmaktadır. E yani bir ise hükmel hükmuhum, haza. Bu konudaki onların hükümleri, kararları ne kadar da kötü bir karardır şeklinde ifade ediyor. Ve karek allahu es Allah gökleri yarattı çoğul olarak. Ve karek al Ard burada tekildir ama devamlı Kur'an'da bu şekilde geçer fakat çoğulu ifade eder. Yani bazen tekiller çoğunu ifade ediyor. Arz da bunlardan birisidir. Yer. Mesela dünya diyoruz, yer diyoruz. Yer. Ama içinde ne var? Hayvan var, bitki var, insan var, çok şey var. Onun içindir ki, o da çoğu ifade ettiği içindir ki, burada semâ var, çoğul gelirken arp, çoğul manasını manev ifade etmiş oluyor. Ha, Allah ne yaptı? Yerleri ve gökleri bir hak diye hak olarak indirdi. Gerçek olarak yarattığı meydana getirdi. Müteallekün <gülüyor> bi halk bi'edurna ala kudreti ve vahdani yani kendi kudretine, öncekinde de geçtiği gibi vahaniyetine delil olmak üzere hak olaraktan yerleri ve gökleri Allah yarattı. Ve lücüsler gümlü nefsi, her nefis karşılığını bulacak. Evet. Ceza, ödül, karşılık yani ceza her iki anlama gelmiş oluyor. İyi ve kötü da her nefis bir mahke sever. neyi yapmışsa onun karşılığını bulacak ve görecek. Hocam nefis e, mühendis mi? Ha, nefis burada yine olarak olaraktan, o mutlak olarak zikrediyor. Nefes kökünden geliyor hayatın, canlılık, yani insanın hareketliliğini onu şöyle söyleyebilirim. Nefis dünyaya bakan yönünü insanını alıyor, ruh ahirete bakan yönünü alıyor. Nefis insanın hayvana bakan yönünü ele alıyor, ruh ise melek ve onun üstündeki, onun üstündeki gerçek insani özelliğini alıyor. Bunu şöyle de ifade edebilirsin. Mevlana diyor ki ruh diyor devecidir, nefis de devedir diyor. Nefis de devedir. Şimdi ruh devecisi nefis devesine binerse dizginini eline alırsa istediği yere gider. Ama Allah konusunda tersi olursa nefis devesi ruh devecisine binerse nereye götürür? Çöklükleri götürür, otlaklıkları, meralara götürür. Evet. Nefis insanı hem cehenneme ulaştıran, hem de cennete ulaştıran bir binektir. Hmm. Onun için nefsi öldürmek marifet değil. Önemli olan nefsi öldürmek değil. Yani Gözün bir kadar. tarikatta mesela o yol takip edin, nefsi öldürmek o çözüm değildir. Nefsi öldürmek. öldürmek ne demek biliyor musun? Çölde giderken bildiğim deveyi, atı öldürüyorsun. Evet. <gülüyor> o zaman Basın, ne olur? Basınları geçin Öyle. Yani yaya gitmek mecburiyetinde kalırsın. Ama ne yapacaksın? Develi, atını dizginleyeceksin. Kontrol altına alacaksın, onun üstüne de bineceksin. Nefis seni cennete de götürür, bak nefis seni ne yapıyor? Gece tehditde de kaldırıyor. Evet. Nefis seni beş vakit namazı da, nefis seni kahveye de götürüyor. Ama Allah korusun kötü yerleri de götürüyor. Yani bu nefis neyle? Seninle orantılıdır. Atın gibi işte, atın. Atını serbest bırakırsan ne yapar? Bilmem ne, her yere gider. Ama tisginini aldığın zaman, eline aldığın zaman seni camiye de götürür, Kabe'ye de götürür. Onun için nefis burada istek manasında da gelir. insanın heva ve arzusu. Bunu biraz daha açacak olursak, cinlerde akıl duygusu gelişmiş, insanda ekstra iki duygusu daha gelişmiş. Kuvve-i Şehriye ve Kuvve-i İstek istek ve kızma duygusu. Bunlar ruh, nefis, Kuvve-i Kuvve-i Kuvve-i akıl, istek ve kızma duygusu, bunlar ruhu besleyen gerçekler. Ruhu monotonluktan, ölüm durumundan kurtaran gerçekler. Yani ruha bir hareket enerji vermiş oluyor. Ben onu şöyle de ifade edebilirim. Bir gemi düşünün. Bir gemi düşünün. Geminin katlanı ruh. İnsanla gemiyi karşılaştırıyorum. Geminin katlanı ruh. Geminin gövdesi insan bedeni. Geminin motoru insan kareleri. Geminin buhar kazanı, odun köpürü atıyorsun ya, buhar kazanı işte insanın nefsidir. Şimdi buhar kazanı olmazsa gemide ne olur? Gemi gitmez. Kalır yes, İşte onun için ne yapacaksın? Buhar kazanına odun kömürü atacaksın, o beslenecek orada ne yapacak? Gemiyi itecek buhar kazanı. Güç alacak değil mi ya? Güç, güç alacak oradan enerji, oradan. hayatiyet <gülüyor> alacak, güç alacak, enerji alacak, güçlenecek, o gemiyi itecek. Geminin yolcuları insanın organları gibi duyguları gibi. Hı hı. Onun için de ki mesela geminin dömeni insanın aklıdır. Geminin kılavuzu insanın insana gelen kitaptır Kur'an'dır veya dinlerdir. Onun için nefis burada insanı aslında hakikata da ulaştıran ayette hani diyor su evet. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği muhakkak ki nefis, nefis kötülükleri emreder. Her nefis kötülükleri emreder. Yani burada nefis demek ki kötülükleri emreder, nefsin de on derecesi var en mükemmel nefis mutmainne olmuş nefis Ya eyyemne sun mutmainne mutma ircehila rabbi kiralde yeten gardiyye evet. tatmin olmuş olan nefis, en mükemmel olan nefistir onun için burada ha. şuraya burayı bitirip orada şöyle demek ki her nefis yaptığı ile karşılığını görür. Ne gibi bile ve isyan ve itaat gibi. Ferâgüsar kafir kâfir böylece mümin hangi seviyede olmaz? Ömürlüyülamur ve onlara da kesinlikle zulmedilip hakaretahsızlık edilmez. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 23'te de şu efara yani ahbirini. Ey habibim sen ne dersin? Yani bana haber ver. Hangi konuda? O kimse hakkındaki ki, o kişi ne yapıyor? İbtehase ilahehu hevvavu Hevasını kendi, kendisine ilah edinen heva, heves, ayzu, iste, keyif hareketini kendisine ilah edinen kimse bana haber ver. Mesela ne yapıyor? O, ma, ehvavu Hücrün, bandı, hücrün, geral, ahsene Mesela sahip olmuş olduğu bir şey, araba olabilir, ev olabilir herhangi bir şeyi ikincisini birincisinden çağırır, daha çok görüyor, daha güzel görüyor, daha ahsen görüyor. He, yani heva ve hevesini ön plana çıkartıyor. Yani dünyasını birinci plana çıkartıyor. Bu kişi hakkında ey habibim, ne dersin? O kişi ki aynı zamanda bu اللّٰهُ عَلٰى اِلْمٍ Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendi ilminde çünkü kaderde nedir? Allah'ın ilmidir. Eserden Allah'ın kendisini sattırmış olduğu ilminde olan, kendi ilminde Allah'ın ilminde olan sattırmış olduğu kişi hakkında ne dersin? <gülüyor> Allah biliyor ki o kişi dalalet ehlindendir ama ne yapıyor? Bir fırsat veriyor, bir imkan veriyor, dünya imtihanına gönderiyor, direkt cehenneme göndermiyor. Kabir halvi yaratmadan önce biliyor. Bu en şu manada mümkün. Bu adam da ala ilmin bütün yani bu adamın sabık olduğu konusunda Allah'ın bilgisi var. Elle ve alimun bilham. Çünkü Allah ne yapar Gerçekleri hakkıyla bilendir. Teybül misbetavlülü teala. Yeni tekim şu konudan ifade ettiği gibi. Şimdi aslında bu konuyu çok geniş detaylı açabilirim de mesela bu çünkü konu ile ilgili birçok sapık mezheple çıkmış. Yani mutezile gibi, cebriye gibi birçok sapık insan da çıkmış. Mesela ne gibi? Allah size sorarak söyleyeyim. Allah bir sapık insanın sapık olduğunu bildiği için mi o sapık oluyor? Yoksa onun sapık olacağını bildiğinden dolayı mı yazıyor? Sapık olacağını bildiğinden, bildiğinden, bildiğinden dolayı yazıyor. Yani Allah onu yazdığından dolayı o adam sapık oluyor? Değil. Ha, Allah o adamın sapık olduğunu bildiği için veya bildiğinden dolayı yazdığı için o adam sapık olmuyor. Belki o adamın sapık olacağını bildiği için, ezevi sonsuz ilmiyle bildiği için önceden yazmış. Böylece Allah Allah'ın bilgisi o insanı zorlamıyor. Daha iyi anlayasılır diye şöyle söyleyeyim. Şimdi bir öğretmen, bir öğretmen mesela sınıf öğretmeni dört yıl okuttuğu için öğrenciyi diyelim ki beş yıl okutuyordu daha iyi biliyor. Şimdi dört yıl okuttuğu öğrenciyi sınav yapsa bir öğretmen, sınıf öğretmeni. ve yani lisedeki dört yıl öğrenciyi okuttuğu öğretmen dördün sınıfta bir daha sınav yapsa. Ve o sınav yapmadan önce ona bir not verse. Dese ki bu öğrenci 20 aldık, not defterine yazsa. Ama öğrencinin haberi yok ve öğrenci gerçekten yazılıdan 20 alsak. Şimdi burada öğretmen mi suçlu? Bir. İkincisi, öğretmen 20 yazdığı için mi öğrenci 20 aldı? Hayır. Hayır. Yani öğrenciye dese ki öğretmen, bak oğlum ben seni 20 alacağını biliyordum, bak önceden yazdım. Öğrenci şöyle diyebilir mi? Hee hocam, ya ben de diyorum niye 20 aldım ya? Demek ki siz 20 yazdığınız için ben 20 aldım. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü bilmiyorsun ki sen 20 aldığını. İkincisi şunu da diyemez, ya hocam ben 20'lik yaptım, ondan sonra tam yazacaktım kafam kilitlendi, elim kilitlendi, hiçbir şey yazamaz oldum. O yazı onu zorlar mı? Zorlamaz. O halde burada daha ifa öğretmen mi öğrenciye uydu, öğrenci mi öğretmene uydu? Öğretmen öğrenciye uydu. Yani öğrenci ne alırsa öğretmen onu yazar, yoksa öğretmen ne yazarsa öğrenci onu alır? Değil. Değil. He, eğer öyle olmuş olsaydı o zaman öğren, öğretmen herkese yüz yazardı. Otomatikmen herkes yüz alma mecburiyeti içerisinde olurdu. O halde bu demek ki burada öğretmen öğrenciye uydu. Aynen hani bu örnekte olduğu gibi. Allah bir insanı kafir olarak yazdı. Allah kafir olarak kaderine yazdığı için ki zaten kaderinde ne olduğunu bilmiyor. Allah yazdığı için o kafir olmuyor. Onun kafir olacağını Allah bildiği için önceden yazmış oluyor. Böylece... Kaba ok, ifadeyle anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Allah ona uymuş oldu. Yani kul ne yaparsa Allah onu yazar. Sorumlu olduğumuz noktada, hükümlü olduğumuz Aslında. noktada. Çünkü önceden biliyor. Bilmemesi eksiklik zaten. Bilmemesi eksiklik olur. Çünkü Allah için şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman var mı? Yok. Zaten zaman sanaldır. Mesela bir dakika şu an, şu an nedir şimdiki zaman? Ama bir dakika sonra ne oldu şimdiki zaman? Geçmiş zaman oldu. O bir dakika daha şimdiki zamandayken o bir dakika neydi? Gelecek zamandı. Bak o gelecek zaman bir dakika sonra şimdiki zaman oldu, iki dakika sonra geçmiş zaman oldu. Bak bize göre şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Allah için öyle değil. Onun için Allah'ın ilmindeydi o. He, daha neyi biliyor Allah? Ha. Kendilerine ilim geldikten sonra ihtilaf ettikleri konularda, yani ihtilaf edip münafaşa ettiği, bilmediği noktalarda ki onları toplayacağım. Yani onları toplu olarak çünkü ayet uzunca, geniş ifade ettiği için o geniş bir şekilde onu ifade etmeye çalışacağım. Yine heva ve hevesini kendine ilah edilen... Allah'ın kendi ilmi dâhilinde saptırdığı kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Ve ihtilaf ettikleri noktalarda her şeyi Allah ne yapıyor, biliyor. Daha ne yapmış? Bakatem âlâ Onların kulaklarını Allah mühürlemiş. Sümm bin bin oyun tarına yarıcı gibi ve kalbi ve katlerini de mühürlemiş iman etmemelerinden dolayı felemyes malhuda ve lem Böylece katleri ve akılları mühürlendiği içindir ki işitmez ki aklesi düşünmüş olsun. Ve cahil al ve onun gözüne, basiretine, kalbine, kafa gözüne koymuş ney? hışaretan bir perde bir örtü o zulmeten bir karanlık. Böylece felem yes malhuda Göz kapağı, basiret kapalı olduğu içindir ki hidayeti görmemiş olurum. وَيُقَدَّرْهُنَا الْمَفُولُ الظَّالِمِ لِرَاَيْتَ اَيَهْتَدِ Burada ne yapıyor? رَاَيْتَدِ ikinci bir mefbulü olaraktan işte Allah'ın kendisini böyle yapmış olduğu bir kimse bir kimseyi kim hidayete erdirebilir? Bu insan hidayete erer mi? Yok. Çünkü kar mühürlenmiş, kar, e, akıl mühürlenmiş, göz perdelenmiş. Onun için burada Ayette Cenab-ı Hak öyle bağlıyor. Peki, فَمَنْ yani مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Allah'ın kendisini saptırmış olduğu bu kişiyi saptırmış olmasından dolayı اَيَهْدِهِ فَمَنْ يَهْدِهِ Onu kim hidayete götürebilir? Kimse götüremez. Yani لَا يَهْدِهِ Ona hidayet edemez. اَفَلَا تَدَكْ يَوْمْ كَتَّ اِذُونَ Hala öğüt almaz mısınız? Vaz etmez misiniz? وَقَارُوا وَدَرْلَى kim derler? Kim? Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar eden insanlar derler. Ne derler? Mahiyye el hayat. Şu içinde bulunduğumuz hayat var ya. İlla dünya. Ancak şu dünya hayatımızdır. Yani bundan sonra hayat yok. Hayat varsa yoksa şu hayatımızdır. Öyle ki hayvan gibi ne mutlu ölürüz, hayvan gibi ve nahiyye yaşarız. He, eğer Yemutu bağludu veya Yahya bağludu, bazımız ölür, bazımız yaşar. Bir el yürüdedi. Doğmak suretiyle bazı yaşar ve bazısı ölmek suretiyle bu dünyadan gitmiş olur. Varsa yoksa hayat bu hayattır. Bundan dolayı bir hayat yoktur. dehru. <gülüyor> demin girişte söylemiştiniz mesela bize ancak zaman yok eder. Bu surenin bir adı da dehir denilmesindeki sebep bu ayette geçen dehir. Dehir zaman demektir. Yani Değil konusunda da çok şey anlatabiliriz de Araplar şöyle derler Her yemeği eskiten şeye zaman denir. Her yemeği eskiten şeye zaman denir. Bediüzzaman da der ki nehir-i azim der. Bir kanal düşünün su akıyor. O akan su kanaldan sürekli akmakla ne yapar? Kanalı aşındırır. Zaman da neyin üzerinde akarsa her yemeği eskiten şeye zaman denir. Bediüzzaman. Ha, zamanın harikası manasında. Mesela zaman sanal bir şeydir, hakiki bir şey değildir. Yani bir Allah konusunda kanser hastasına sor, bir dakika nasıl geçti? Aylar gibi geçti. Ondan sonra çok rahat bir durumda insana sor, bir ayın nasıl geçti? Bir, yani size, bir gün. nasıl geçti 15 saattir? Vallahi hocam hiç bir anlamadım bir şey ya. Diyarbakır'a gittim, Antep'e gittim, şuraya buraya gittim hocam Vallahi bir şey anlamadım ya. Ne çok geçti ya. Niye? Çünkü sevinçli, rahat, güzel, çocuğuna, tanıdığına, akrabasına, yakınına gitti, kavuştu. Onun için zaman sanalıdır. Zaman bizim için geçerlidir. Mesela Kur'an'da iki yerde geçer. Hamsi'ne elfe sene. Mesela sizin bir gününüz ahiret alemden 50 bin senesi gibi. Bin sene ve elli bin sene gibi. Yani onun için zaman neye benzer? Saatin saniyesiniz çeviren dakika çeviren saati çeviren milleri gibi. Birisi 60 saniye 60 kere dönüyor, dakika bir kere dönüyor. Bak 1 60 kere döndüğünü öbürü bir kere dönüyor. Dakikanın 60 kere döndüğünü saat bir kere bir kere de tamamlıyor. Onun için zaman bulunduğu yere göre farklılık arz etmiş olur. E yani mururu zamanı zamanın geçmesi bizi ancak ne yapıyor? Dildiriyor, öldürüyor, yok ediyor, götürüyor, getiriyor. Halet ala ve ma romanen bi el el fakul Durum sizin dediğiniz gibi değil. Yanlıyorsunuz. Min ilmin in höv illa yazunlun. Siz ancak bu konuda bir zan içerisinde bulunuyorsunuz. Bir tahmin içerisinde bulunuyorsunuz. Aslında durum sizin zannettiğiniz gibi, sizin bildiğiniz gibi elbette ki değildir. Yani durum ondan ibaret değil. Belki o ancak sizin bir zannınızdan ibarettir. Siz ancak böyle zannediyorsunuz. Oysa durum böyle değildir. O tamamen sizin bir kuruntunuzdan başka bir şey değil. Zanne nedir? Ayette geçiyor değil mi? ''İmnet zanne la ilun iminil hakbi şeyâ'' Zannen hiçbir manası yok. Yani bir kesinlik ifade etmiyor. Tahmin manasında olmuş oluyor. وإذا اقرأ عليهم آياتنا her ne vakit onlara ayetlerimiz okunursa mesela minel kur'ani edebne fele uzilke alel bafe fevildan tekrar dirilme konusunda kudretimize delalet eden işaret eden ayetler her ne vakit okunursa ki o nedir vadih hatin beyen bilinatin açık yani vazi olan ayetler her ne vakit okunur ise ma cale onların ortaya sürdükleri delil ancak şu olur illa en karu derler Delil olarak daya, sırları dayandıkları tutarsız görüşleri şu olur. Ne olur şu? İtub-i <gülüyor> <gülüyor> abai Eğer ya Muhammed öldükten sonra tekrar dirilme varsa, e, ölmüş olan babalarımız hadi gelir. <gülüyor> ah ya e, Dedem öldü daha da onu dirildi. İnktüm sadikiz en nabuafı. Eğer doğrulardan ise öldükten sonra tekrar dirilmemiz diri, dirilmek için he, tekrar onları bir dirildi. Onları diriltirsen biz de öldükten sonra tekrar dirilmeye inanırız. Buna kurtuluş ipi gibi sarılırlar. En büyük dayanak olarak da yani böylece sen bizim atalarımızı diriltmediğin için biz de öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayız diye böyle bir ifade ortaya yüya hüccetle delil ortaya sürerler. <gülüyor> Kur ey Habibim Allah ancak Allah'tır. Ney? Yüphiyet ucum sizi diritti. Hine günüm nutfe. Mesela diritti sizi. Ne zaman nutfe gidiniz? Ulan oğlum, daha davetinden hiçbir şey yoktu. Bir damla su gidin yani. Bir damla su iken Allah sizi ne yaptı? Diriltti. Sonra sünbe yuvir Sonra sizi öldürdü. Önce yok idiniz, nutfe gidiniz, diritti. Sonra sizi öldürdü. Son ne olacak? Sünbe işte mahya el ilayi olur kıyamette. Kıyamet gününde sizi tekrar diri olaraktan bir araya tekrar getirecek. Öyle bir kıyamet günü ki la raybe fihi, la O konuda hiçbir şekilde bir şüphe yoktur. Varakinne el ki insanların çoğu bu konuda ki be'l mukayyidü la o yıkarda aynı bu müşriklerin dedikleri gibi diğerleri birçoğu la ya'lemune, bilmezler, akıl etmezler, düşünmezler, anlayış içerisinde de değildirler. Ve Allah'ındır. Ne gökler, yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. O ve o gün takûlusâ, yer değişir. Her kıyamet kopar. Ya o gün saa. saat ayağa kalkar. Yani kıyamet kopar. Kıyamet ayağa kalkmak demektir. Yani şu anda kainat dengeli bir şekilde rahat yerine oturmuş. Evet. Allah emrettiği zaman ne yapacak? Ayağa kalkacak. Arş Allah. O mutlak emrediyor. Arş diye Oturan asker, normal duran asker bir bakıyorsun boşuyor. koşuyor. var, kainat hepsi sakin oturmuş, yerinde, içinde. Allah bir emredince hepsi göreve kalkmış gibi ayağa kalkacak, kıyamette olur, O saat, saat an demek, zaman demek. Aslında kainat bir saattir. Kainatın günü bir gündür, bir gündür. O gün, o saatte olduğu zaman otomatikman varlıklar ayağa kalkmış, ayağa kalkınca da kıyamet olmuş olacak. He işte gelmezdi. O gün o kıyamet koptuğu o gün var ya işte o gün yasaru'l <gülüyor> mutlubu kafirler husrana uğrarlar. Hasaret içerisindedirler, zarar içerisindedirler. E yani yasaru'l ve en ysir Nasıl görülür bu? Onlar cehenneme vardıklarında o zararlara açığa çıkar. Zarar ettiklerini hem kendi görürler hem başkaları onların zarar ettiklerini görür. Ve tera bakar mısın? Külle ümmetin, her bir ümmet, ehl dinin, her bir din ne yapmış? Caziyeten, yani ve refi ey müşteriyatı, toplanmış olarak dizi üzerine çökmüş olan kavimler. Dizi üzerine çökmüş. Bu surenin, demin dehir demiştik ya, yani. o ayetten dolayı Dehir Suresi denilir, bu ayetten dolayı bu sureye de Caziye Suresi denilir. Caziye, diz çökmek. Yani bir devenin diz çökmesi gibi bir devenin diz çökmesi gibi. Şimdi bunu toplu olarak şöyle ifade edeyim. 28. ayet-i de o gün her ümmet ümmetin diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir denilir. Ve tera ey sen veya her ehl iman görür. Neyi? Külle ümmetin. Şu aygın Musa'nın, Harun'un, İbrahim'in, Muhammeden-i ve Her ümmeti görürsün. ehl dinin, her din ne olarak? Câfiyeten, diz çökmüş olaraklar, Alarrak bir ev iki şekilde. Diz çökmüş artık diz üzerine bekliyor. Yani mahkumun durumu gibi. Hı. Suçlu sandalyesine oturmuş gibi. Veya ev bir araya gelmiş toplanmış. Şu şekilde ifade edebilirsiniz. Hadiste de var. Her peygamber kendi bayrağını adeta büyük bir meydanda bayrağını açar. Onun ümmeti de onun bayrağı altında toplanmış olur devletler olduğu gibi ordunun askeriye'nin olduğu gibi toplanır. Kürible ümmetine her ümmet tüt çağrılır, davet edilir. Neye? İlahi kitaba, kendi kitabına. Kitab-ı Amaliye, amel defterinin kitabı. Değil mi? Daha birkaç birkaç kere geçti. Ulçeye kitabı bu yeminim ve bu kitabı. bu şimali. En imanın kitabı, amel defteri sağından, en de sonundan, en küfrün de sonunda verilir ve onlara ne denir? Ha o mucrao kitabıye. Hadi kitabınızı okuyoruz. Ve insan kitabına bakar, disketine, telefonuna, tabletine, bilgisayarına, çipine bakar. Ben ne Hiçbir şey eksik bırakılmamış ki her şey yazılmış. Yahu hayalinden geçen iyilikler bile yazılmış. Oysa o iyilikleri yapmadım. Ama olsaydı yapacaktım. İyi olarak da. Kalbinden geçen iyilikler hepsi yazılmış. Güzelliklerin hepsi yazılmış. Ve böylece kitapları onlara verir. ''Eliyev'e er o gün tüzevne makumdur tabunu ey cezaevu'' olduklarının karşılıklarını o insanlar o gün elbette değil, görürler. Her ümmet demek ki diz çökmüş, toplanmış olduğu halde kitabını okumak üzere kitabına çağrılmış davet edilmiş olur ve ''Haza kitabına'' İşte bu nedir? ''Divan hafazeti'' Levi Mahfuz'da kayıtlı olan, arşivde kayıtlı olmuş olan hafaza meleklerinin tutmuş olduğu bu bir kitabımızdır. Ne yapıyordu değil mi? Kiramen Katib'in, ee, Kiramen Katib'in sağımızdaki sebapları, soğumuşluk günahları yazmak suretiyle hepsini görüntülü, sesli, yazılı, resimli altı cihetler tamamen ne yapmış oluyorlar? Yazmış oluyorlar. Kim bilir kaç terabayt tuttu değil mi? Ne kadar terabayt tutmuşlar? Çünkü bütün, yani öyle eşliği olarak çekiyorlar, daha kapsamlı olarak çekiyorlar, tam görüntülü, net, yani pikseli daha çok olmuş olarak çekiyorlar. Böylece bu bizi kitabımızlar açık ve net olarak görür. Yani, ''Yemcik bir hakkı'' size ne yapıyor? Hakkı söylüyor. Hakkı söylüyor. Doğruyu söylüyor, haşa, yalan değil. Yasir suresinde de değil mi? İfade ettiği gibi, o gün eller ve ayaklar dile gelir söyler. Yani orada bir haksızlık yok. İnnâ kumna muhakkakimiz nesnansihû İstinsah ederiz, çoğaltırız, yazarız. Yani nusbitu ve nahfazu Tesbik ederiz ve kaydederiz. Neyi maniyyetim Yapmış olduğunuz şeyleri biz kaydederiz ve böylece o kitap hakkı söyler, o kitaptakiler hakkı gerçeği söylemiş, ifade etmiş olur. Ama femmelzine amel olur. İman edenlere gelince ve amilus farihar iyi amelde bulunanlara gelince ve dükülür ruhum rabbhum rabbere edhale ve dükül onları koyar fi rahmetihi cenneti kendi rahmetine cennetteki rahmetine Allah onları koyar velike işte bu nedir bu verfezün mü işte bu apaçık bir kurtuluştur elbeyyunu açık eslahiru açık görünen belli ve belirgin bir kurtuluştan ibarettir ehli iman için ama ve ammene lizekeferu ama kafirlere gelince ya yukar o onlara denilir. Elem tekul ayati'l-Kur'an? Ha bu ayetim size gelmedi mi? Bu ayetimi görmediniz mi? Bu ayetim size. Ha kutla aleykum okundu. Bu ayetim size okundu. Okunmadı mı? Okundu da ne yaptınız? İstekberdün tekebberdün ve siz kibirlendiniz. Ve الْقَوْمَ الْمُجْهِمِينَ الْكَافِرِينَ Siz ne oldunuz? Mücrim ve günahkar ve kafir bir kavim oldunuz. Yani böylece kafirlere, kafirlere de, demek ki gelince onlar da ayeti el Kur'an Size okunan bu ayetlerin, bu Kur'an gelmedi mi? Geldi. Böylece siz ne yaptınız? Gururlanmış, kibirlenmiş, Oldunuz, tekebbür ettiniz ve siz de böylece kafir bir kavim, günahkar, güçlü bir kavim olmuş oldunuz. Onlara denildiğinde ey kafirler, Allah ne yapmıştı? Vaat etmişti. Öldükten sonra tekrar dirileceğine söz vermişti, vaat etmişti. He, o işte Allah'ın o vaadi nedir? Hakkın, haktır. وَسَّٰهَةُ o كِيَامَتْ لَا ve لَا شَكَّ Onda da şirk bir şüphe yoktur. He, Kultum siz dediniz. مَا مَنَدِيْ Dediniz ki kıyamet nedir ya? Kıyamet de nedir? Dediniz biz bilmiyoruz. Kıyameti biz bilmiyoruz dediniz. اِنْ مَا لَظُنْ İşte bu kıyametin konusunda siz ancak ne yaptınız? Biz ve tahminde bulundunuz. Yani bilmemiş olduğunuz, bilmek de istememiş olduğunuz, o kıyamet konusunda siz bir zan içerisinde bulundunuz. Evet, yani o kıyametin hak olması neydi? Haklı. Ama siz ne yaptınız? Hak olan o kıyamet konusunda siz şek ve şüphe içerisinde bulundunuz. Ve sizin bu şek ve şüpheniz gururunuzdan, tekebbürünüzden, kibirinizden kaynaklanmış oldu ve böylece siz bu usta da ne yaptınız? Kesin bir bilgiye sahip olmadınız. Bilginiz de ancak zandan ibaret kalmış oldu. Ha, bu mağlub bir müstehkinin ve aynı zamanda dediniz ki, "Fala Biz böyle bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Öldükten sonra tekrar dirilmenin var olduğunu pek düşünmüyoruz yani, zannetmiyoruz yani öyle bir şey yoktur dediniz. وَمَانَهُ بِي مُسْتَيْقِدِ اَنَّا اَفِيَةً Ve biz onun geleceğine dair kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. وَبَدَٰلَهُمْ Onlar için zahir oldu zahre fil ahireti, ahirette ney? سَيِّيَاتُ مَا عَمِرُ فِي Yapmış oldukları günahlar, dünyada yapmış oldukları günahlar ne oldu? Açığa çıktı, ortaya çıktı, göründü, tamamen zahir oldu. E yani ceza ala, ondan kasıt cezası ve haka ve tahakkuk etti, gerçekleşti, nezere, indi. Biyim onlara, makam bir yes biyye azap, o alay geçmiş oldukları, ''Yok sen, cehennem mi varmış? Varsa bizi yatsın.'' vesaire. O azap konusunda alay etmiş oldukları şey, onların üzerinde başlarına inmiş oldu, onları kuşatmış, kavramış oldu. وَكِيلَ Allah korusun, en kötüsü de bu. En kötüsü de bu, Cenab-ı Hak muhafız etsin. Amin. Ve denilir اَلْيَمْ İşte bugün var ya. مَنْ سَعَكُمْ نَتُرْكُمْ فِي النَّارِ Biz sizi unuttuk, unuturuz. Cehenneme terk ederiz. Ne gibi? kemanesi كَمَانَسِ تُغَلِقَ اَيُمْ مَعَذَا Sizin bu Allah'a kavuşma, ahirete, cehenneme kavuşma gününü unuttuğunuz gibi yani siz Allah'a nasıl unuttuysanız Allah da sizi unuttu. En dehşetlisi bu. Ha vakiyle derilir ki Aliye'me bugün nesap bun, sizi unuttuk. Ne gibi netrukum filmler. Yani cehenneme atıp sizi bıraktı orada unuttuk. Sizi düşünmüyoruz, düşünmüyoruz. Ne gibi kemanesi tüm bir kayyum sizin bu gire kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuttuk. E yani alamelika ilih, ha ilih lıkahi ona kavuşma ameli, kavuşmak için yapılması gereken ameli terkettiğiniz için biz de sizi unutmuş olduk. Ve <gülüyor> لَاَرْ <gülüyor> Sizin me'vanız, varacağınız yer, merciiniz, me'abınız nedir? Cehennemdir. Ve لَكُمْ مِنْ O cehennemde de maniye ile minha, sizi o ateşten men edecek, size yardım edecek herhangi bir şeyde yoktur. وَذَا <gülüyor> işte İşte bu, بِأَنَّكُمْ Şu sebep ki siz, İtte kastım ayet Allah'ın ayetler olan el Kur'anı Kur'anı ne yaptınız? Kuzu ve alay konusu yaptınız. İstiğza ettiniz Kur'an ayetleriyle alay ettiniz. Daha vahrektimur hayatı dünya, dünya hayatında da size tamamıyla avrandı. Moral hayatı dünya illa metaul gurur. Dünya hayatı nedir? Aldatıcı bir meta, bir maldır. Böylece dünya hayatı sizi aldatmış oldu. Hatta öyle ki, o kadar sizi aldattı ki, kul dediniz la bahse yok canım, dirilme yok. Bela hesabe, boş ver hesap diye bir şey de yok demeye kadar bu durum sizi götürmüş oldu. Feriye bugün dayfura minha minenlar bu cehennemden çıkarılmazsınız. Mala onunusta atabun eljan laik tabi minhum en yurdu Böylece sizden herhangi bir şeyde talep edilmez. Herhangi bir şeyde rica, af, istek, talep de edilmez. Laik tabi minhum. Onlardan istenilmez. Her <gülüyor> laik konuda en yurdu Rabbu'min tevbe'ti. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesi ve kâğıdı ve itaat gibi bir şeyde. diğer çünkü zaten toya O gün onlara bu hiçbir fayda vermez. Yani oradaki yorulmaları, yorulmaları onlara bir fayda vermez. Çaba göstermeleri, koşturmaları, istemeleri, talep etmeleri Allah'tan affet Bizi başka ayette geçiyor ya. Bizi bir daha dünyaya göndermek ne kadar iyilik yapacağız. Eski kötülükleri terk edeceğiz gibi gibi gibi istekleri tamamen onlardan reddedilir. Feril <gülüyor> <gülüyor> İşte artık bütün hamdlar, övgüler, senalar Allah'ındır. El bu bil cemile ala ve fa'ide bil mükeddiliyle. Böylece yalancılar konusundaki Allah'ın vaadini gerçekleştirmesi ile ilgili olarak da en güzel vasıf elbette ki Allah'a aittir. Hamd ve senâ O'na aittir. O Allah ki ham kendisi için olan. O Allah ki Rabb-i semavan ve rabb Göklerin de yerlerin de Rabbidir. Rabbil alemin, bütün 18 bin alemin de hal-u bütün o yaratılmışların da neydir? Rabbidir. Ve alem buradaki alem ne demektir? Masivallah. Allah'ın dışında olan her şey alemdir. Evet. Ki ona ne diyoruz? Masiva diyoruz. Allah'ın dışındakiler manasına. Masivah. Ve cümiel ihtinati elvai ve rabbu Hem burada bu çizgi nevilerin farklılıkları konusunda değişik değişik olduğu içindir ki ondan da mesela insan alemi, hayvan alemi, bitkiler alemi, melekler alemi, cinler alemi, alemi, ruhani alem, ruhani gibi alemlerin farklılığından dolayı bu ifade kullanılmış olmaktadır. He, buradaki oradaki Rab bedeldir. Ondan beden alemlerin Rabbi şeklinde. He, böyle bu kibriya, kibriya ve azamet Büyüklük tamamen Allah'a aittir. El azameti. Nerede tamam vel Yerlerde ve göklerdeki tüm büyüklükler ona aittir. Bu haldir. Yani yer ve göklerdeki büyüklükler bütün onlara aittir. Kâineten fîhima. Orada olmuş olan her şey yer karşı. Gökte büyük olsa, yerde büyük, büyük olsa. Ama gerçek azamet ve kibriya Allah'ındır. Gerçek azamet ve ona ait olmuş olur. Yani her şeydeki hakimiyet, büyüklük, yücelik elbeti tamamen Allah'a hasdır. وَأَوَلَ اَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Tekeddem'e, nitekim yukarıda da geçtiği gibi o izzet ve hikmet. Yani yaratmasında izzet, ondan sonra yaratmasında hikme, hakimdir, hikmet sahibidir. Mülkünde de azizdir. اَز۪ي اَز۪ي مُلْك۪ي اَلْ حَك۪يمُ اَف۪ي سُنْ اِه۪ه۪ diye de yukarıda geçmişti. Yarattıklarında hikmetli ve aynı zamanda Cenab-ı de da mücünlere aziz ve izzet sahibidir. En doğruyu Allah söylemiştir. Sûrûn harika Bu